Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Saat 7 ile 8 arasında neredeyse bir saatlik bir söyleşi dinleteceğiz sizlere. Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz bir iş bu. İsmail Yıldız ve Sami Gören bu akşam Açık Dergi içerisinde sesleniyor olacaklar. E, Antiotoriter ve Anaşist Kültür ve Politika dergisi Kijikareş'ten. İsmail Yıldız ve Sami Gören'de dördüncü sayısı yayınlandı derginin bir süredir elimizdeydi esasında. Ama çeşitli vesiyelerle ekip çeşitli işlerinden de ötürü İstanbul dışındalardı ancak geçtiğimiz hafta onları yakalama fırsatını bulduk. Ve Kici üzerinde çeşitli meselelere değindik. Esasında gündemin bir şekilde içine sızamayan ya da kenarında köşesinde kalmış Küçük gündemlerde denebilir konuştuğumuz konulara. Kijikareş hakkında esasında sözü onlara bırakmadan önce derginin birinci sayısının giriş yazısındaki Kijikareş tanımını aktarmak istiyorum. Sizlere şöyle diyor ekip. Kijikareş dergisi bu coğrafyada antiotoriter heterodoks bir özgürlük politikasının patikası olmayı amaçlamaktadır. Tüm iddiamız... Devletin, ulusun ve dinin sınırlarını çizdiği siyaset alanının dışında kalan seslerin ortak, çok sesli bir yerel platformu olmayı başarmaktır. Tekil deneyimlerimizi politik olarak kavramsallaştırmak, birincimizi kemiren soruları yüksek sesle sormak ve farklı taban hareketleri arasında kalıcı bir dayanışmayı e, ölmek temel kalkış noktamız olacaktır diye belirtiyorlar. İçeriden ve dışarıdan sesimize ses verecek her özgür sese kulak kabartan, ruhsuz akademik üretimlerin koridorundan kaçan, hayata değen coşkulu bir teveninin paylaşım sofrasına oturmak özgürlük ilmi halimizi oluşturan ilkeler olacaktır. Dünya yansıtan bir aynı olmaktan çok dibini aydınlatan bir mum olmayı başarmaktır tüm gayemiz diye yazmışlar. Eylül-Ekim 2010 sayısında Kicikareş'in ilk sayısında bunlar kaleme alınmış. Evet, epey uzun bir söyleşi. O yüzden lafı kısa kesmek lazım. Derginin İstiklal Caddesi üzerinde çeşitli noktalarda da bulunabileceğini de söyleyelim. kecikareş.gmail.com'da ekibe ulaşabileceğiniz adres. Şimdi hafta sonu İsmail Yıldız ve Sami Görendal'da yaptığımız söyleşiye geçiyoruz. Evet, Kici Kareş dergisini konuşacağız. Bu yarım saat içerisinde İsmail Yıldız ve Sami Görendal'la buluştuk hafta sonu. bir kayıt hatta dış mekan kayıdı. Kişikareş belli periyotlarla yayınlanmaya çalışılan esasında Kürt hareketinin içerisindeki bir anarşi sesi, anarşizm sesi denilebilir ama içerisi çok daha karışık dergiye verilen katkılar insanlar için farklı bir nefes alma mecrası olarak da görülebilir. Aynı zamanda Sezin Öney'den ilk olarak haberimiz olmuştu Kişikareş dergisi hakkında. Biz de şu günlerde kimilerine göre talih kalabilecek belli baştı mevzuları konuşmak üzere onlarla buluştuk. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz radyoya. Evet, kişi Kişikareş ne zaman kuruldu? Hem öyle böyle başlayalım. Niye kuruldu? Kimler burada nefes almaktalar? Ve ne kadar sürer sizce? Ya aslında 2007 yılında... E dergiyi bulmak ee, fikri delirdi bizde ama işte birçok nedenden ötürü işte ertelenmiş bir şeydi aslında. E, son olarak işte geçen geçtiğimiz yılın Eylül ayında ilk sayısı çıktı. <Gülüyor> e, Van'da yaşayan, ilk etapta Van'da yaşayan e, kendisini anarşist, anti -autoriter. Feminist diye tanımlayan birkaç arkadaşla bu yola koyulduk. Yani isim hariç yani ne yapacağımızı bu kervan yolda düzülür evet. önermesiyle artık bu yelkenleri açalım dedik. Evet. Ama yani ismini 2007 yılında yani bir gün böyle anti otoriter anarşi bir dergi çıkarırsak ismi Kıcıkaraş olsun dedik. Yani tabii ben bunun biraz tarihsel, etimolojik Hı. morfolojik anlamına ilişkin yani direrseniz artık veririm. Ne olur. Kara karga demek He, değil, Kara karga değil. demek ama yani Kürtlerde e, çok ilginç bir karşılığı var. Yani işte e, çok büyüklerimizden özellikle ninemden annemden duyduğum yansımaları çok etkilemiştim yani. Yani genel, genel olarak Kürdistan'da Kürtler'de e, bir lanet imgesi olarak kullanılır. Yani atıyorum evde kalmış çirkin, kara kuru bir kıza söylemekten tutun, politik gönderme yapmak istediğinizde, yani negatif bir politik göndermek yapmak istediğinizde kullanılacak bir şeydir. Biz aslında bu yani yerleşik anlamını ters yüz etmek adına, yani ona yüklenen bütün negatif anlamları e, sahiplenme, göğüsleme adına evet. bunun adı e, Kıcıkareş olsun dedik. Bir de yani uzun yaşayan mm, evet. e, örgütlü, örgütçü <gülüyor> Hayvan, <mahrum>. bir kuş. <gülüyor> e, martılardan falan çok daha çok değer verdiğimiz, sevdiğimiz bir kuş. <gülüyor> evet. Esas da Kıcıkareş deyince yani kenarda, köşede kalmış olduğunu sizin de teslim ettiğiniz ama bunun doğrudan sadece olumsuz anlamları olmadığını ikna olduğunuz bir ya, grup. Yani yerleşik anlamı itibariyle o olumsuz anlamların da aslında bizim hali hazırdaki bilincimizin bir uydurması olabileceğini düşündük. Yani Hı. O negatif anlamların da çok sanal şeyler olabileceğini düşündük. Evet. Ee, bununla ilgili e, Dergimizin ikinci sayısında e, PKK siyasetinden e, ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırılan ve birinci sayıyı eline geçtikten sonra ikinci sayıya bir mektup yazan bir e, tutsak, peykeli bir tutsak bir yazı yazmış. İnanılmaz bir yazı. Bence o ikinci sayının en anarşist metni. E, nizam kararının işte cezaevinden Kışkaraş kafilesine mektup diye bir şey. Hı hı. Yani tabii o böyle çok daha derin suları da biraz kızıkarası el almış inanılmaz ironik ve e, kapsamlı derinlikli bir yazı. Yani o o biraz kızıkarasın meramını ya yani bence en iyi anlayan e, metinlerden birisidir. E, bence ikinci sayının iddia ediyorum en amaclı metni. Ha. Peki kimler var daha içerisinde? Ee, derginin ilk ilk olarak e, Vanda işte yaşayan bir grup var arkadaştı dediğim gibi. E, ben Ramazan Kaya, işte Zozan Özgökçe, arkadaş, Zozan Özküç, birkaç arkadaşla yer aldık. E, Zozan Özküç, işte Zozan arkadaşımız daha çok feminist politikaya ilişkin, engelsizleriyle, yani düşünsel e, katkılarıyla bizimle yol yürüyebileceğini söyledi. Hı hı. Ee, onun dışında tabi zaman içinde e, yani çok bizim için çok çok değerli arkadaşlarla tanıştık hı. İstanbul'dan işte İsmail Yıldız birazdan onunla da konuşacaksınız Diyarbakır'dan e, Ferhat arkadaşımız Keza Kürt Edebiyatı ve çeviri dünyasıyla ilgili çok önemli yani kilometre taşı diyebileceğimiz Kavanemir adındaki arkadaşımız hı hı. bunlar da yer aldılar yani biz yani gönül ister ki bu yayın kolektifi ya bir milyon kişiden oluşsun yani öyle bir şeyimiz yok yani kast, evet. oluşturma <gülüyor> gibi bir şeyimiz yani ya yayın kolektifi de aslında yani bu işin biraz hamaliyesini üstlenen arkadaşlar diyelim yani evet, evet. dağıtım işlerinden tutun da yazılan redaksiyonu o edisyon işleriyle e, evet. ilgilenen arkadaşlar yani Van'dan çıkıyor ve sonra yayılıyor. Başka yerlerden destek geliyor. Dağıtım İstanbul'a kadar. İstanbul yani işte Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir bizim yani sıra Diyarbakır, Van, Hakkari. Bir de yani yani bütün işte en izbe ilçesine kadar gönderiyoruz. Yani Hakkari'nin Atürm Şemdinli yüksekli açık kadar evet. gün Böyle bir yani. Almanya ve Fransa'ya gidiyor gibi oradan bir taraf var yine Kürt hareketi içerisinde bulunan ama bir şekilde e, anarşizmi de birazcık en azından duymuş duyma seviyesinde vakıf olan e, bazı arkadaşlar ve hatta e, Avrupa'daki PKK e, oluşumunun da e, söz sahibi bir takım figürlerinin de talep ettiği, orada e, dağıtımın üstlendikleri, bir şekilde omuz vermek istedikleri bir dağıtım ağı var. Hı hı. Yani ağırlıkta tabi da dergi var ama işte İstanbul, İzmir, Ankara e, Eskişehir e, hatta Isparta gibi küçük iller hı hı. yani bir şekilde aslında dağıtım işi e, talep üzerine gerçekleşiyor. Hı hı. Yani derginin e, dergi çıktığından beri duyan bir şekilde haberdar olan insanların talebiyle bir dağıtım ağı tamamen bir gönül ilişkisi üzerinden, ee, hiç dergi görmemiş ama ismini duymuş birçok bir yerden, birçok insan da e, gerek maddi, gerek e, yazı, gerek ya, omuz verme anlamında yapılabilecek her türlü katkıda bulunmak istediklerini belirtiyorlar. Evet, böyle birçok insan var. Peki e, aldığınız eleştiriler var mı anarşistler olarak sizlere? Yani... Evet yani zaten doğru yolda olduğumuzu biraz yani temel postulamız bu aslında yani, e, yani ortodoks siyasete e, e, gönüllü olmuş herkesimden eleştiri alıyoruz yani nasibimizi anladığımız neredeyse ortodoks e, sol Fraksiyon herhalde yok yani bizi yerleştirmeye şey yapmayan. Evet. Ee, ama yani biz böyle çok, bir şey çok büyük bir iddiamız yok. Yani onlar gibi toplumu <gülüyor> total kurtuluş reçeteleriyle dönüşme gibi bir niyetimiz de yok. Evet. Yani öyle <gülüyor> evet. biraz derginin ismi itibariyle Kıçgaraş mesela Kürtlerde şöyle bir şey var. E, mesela çok konuşma anlamında ya da vır vır etme anlamında Kürtçe bunun karşılığı neke kıçkıç. Kışkış kış. kulağı tırmalama yani Tır, aman kız yani aynı zamanda karganın ismi de kışk. Evet. Yani karga gibi konuşma derler. Ee, işte Kürtlerdeki hakim örgütsel yapının da biraz yaklaşımı yani kışkış kış etmeyin. Hay bir durum gibi bir söylem. Öbür taraftan yine şöyle bir deyim vardır Kürtlerde. Kurdu bisiklet. Yani Kürtle bisiklet ne alaka? Kürtler yani ve anarşizm ne alaka gibi yaklaşımlar da olduğu öbür taraftan fiili bir takım engeller de söz konusu. Mesela biz, bizim dergimiz ikinci sayıdan itibaren e, Mezopotamya Kültür Merkezi'ne giremiyor. Girişi yasak. Ya. E, diğer baktığı, <gülüyor> yani, e, yani Kürt Hareketi'ne bağlı kültür kurumlarında bütün dergilerin, bütün sol, sosyalist, işte ve devrimci yayınların e, rafı bulunur. Ama bizim dergi ikinci sayıdan itibaren alınan bir gizli kararla Hı. alınmıyor yani Mekeme'ye girmiyor. Ve bize çok iyi bir şey. <gülüyor> Tabu bu bizi honora eden bir durum. <gülüyor> bu da nedir yani şey devrimden sonrasında ertelenen tartışmaları mı yapıyorsunuz gibi bir argüman? Mesela. Şimdi yani benim şimdi ismini hatırlayamayacağım bir şey vardı, bir, bir Marksist'in güzel bir sözü vardı. Şey diyor diyordu ya biz Türkiye'deki Marxistler, devrimciler, solcular akşam eve gelip karımızı dövmemeyi bile devrimden sonra hasın erteledi. Kendi kendi bir devrim olsun işte onu da hallederiz falan. <gülüyor> Çok değerli bir tespitti aslında. Biz de diyoruz ki hayır yani şu an işte beraber bu yolda yürürken yani o otoriter şeyler yeraşık halklar varsa bunlar o Bunlara özgürlük aşılır yapılmalı yani. Kafamızı kıra kıra bu yolu yürüyeceğiz. Evet. Biz biraz böyle Tabriz'de ise erken öten galya hor horozları gibiyiz yani. Evet. <gülüyor> yani karganın uğursuzluğu aynı zamanda yani bu yani de dergi kafilesinin de biraz özgürlük bağlamında e, bir uğursuzluk olarak algılanması. Yani bizim de tabii kendimizi böyle tanımlamamızla ilgili bir şey. Ee, yolculuk gardı yolda alınır. Yolculuk bittikten sonra yolculuk gardı almanın bir anlamı yok. Biz biraz böyle evet. düşünüp dergi biraz bu, bu formatta gidiyor. Evet. Ama işte sizin söylediğiniz gibi biraz hele bir durulsun da sonra biz konuşuyoruz gibi bir yaklaşım çok bizim olur verebileceğimiz bir durum değil. Bir de garip yankıları var bunun yanı sıra. Bizi yani e, yani aleni bir şekilde eleştirenler çok alttan takip etme gereği duyuyorlar. Yani bunlar hangi Müslümanları <gülüyor> kullanıyor, temel argümanları ne diye, bu defa ne diyorlar diye. Hı. Mesela ilginç bir şey, ben tabii bu parametrelerin çok bilmediğim, ya yani çok anlamadığım bir şey istatistiklerden falan. Bir gazeteci aramıştı sanırım ya, ana akım medyadan yani, onun muhabiri. Şey dedi, ya dedi, sana şu an konuş, sizi aramam nedeni biz bir istatistik çıkardık. İşte şu an en çok satan, Türkiye'de en çok sakıtan delgilerin değil biz bir şeyimiz Ha yani tabii ya, o şey yani moda dergileri falan saymazsak herhalde yani. <gülüyor> Onlar zaten <gülüyor> dağıtılıyor zaten. <gülüyor> Evet. Şey yani bu çok yani garip bir şey yani garip bir şey Hı. heyecan yarattı bizde. Bir de Hecen'in yani, özel özellikle ya ben çünkü mektup falan geliyor. Ben o mektuplarla yazışmaları falan ya da işte cezaevreninden gelen vergi taleplerini ben karıştırıyorum, gönderiyorum. Yani özellikle yani ilginç bir biçimde müebbet yiymiş ya da 36 yıl yiymiş PKK'li tutsaklar istiyor. Mesela Türkiye'de böyle çok e, ağır siyasi e, abilerin falan özellikle talep ettiğine tanıklık ettiğim yani e, çok yoğun yanında birkaç cezaevreni yani 20'şer tane Neye falan gönderiyoruz. Ben burada yani... somut bir örnek vereyim. Biraz cezaevlerin meselesi önemli bizim açımızdan. Şimdi yani peki kendimize Kürt siyasetinin önder kadroları, bu işin kuruculuğunu ve yükünü sırtlamış ve bunun da bedelini ömür boyu hapisle ödemek zorunda bırakılmış bir sürü insan var. Birçok cezaeviyle, ben de hem gazeteci olman gerekçesiyle de mektuplaşıyorum, biraz haberdarım. Şimdi şöyle bir durum var, cezaevlerinde özellikle müebbetlikler, bir şekilde cezaevlerine intihar etsinler ve kendilerini öldürsünler diye devletin yapmadığı yok. Yani böyle bir mecbur bırakma durumu söz konusu. Ve çoğunun psikolojileri alt üst durumda. çoğu e, Çok ağır bir şekilde travmanın içinde yaşıyor. Ve bütün bunlar yani Kürt sorunu ya da Kürt e, siyasi aktörleri politikayı geleceği şekillendirme konusunda konuşurlarken cezaevlerinde özgürlüklerinden mahrum bırakılmış. Yani bir şekilde hayatları rangaya vurulmuş insanların ne olacağı kimsenin gündeminde değil. Bu durum işte toplumsal özgürlük ve bireysel özgürlük meselesi arasındaki tartışmayı getiriyor. Oradaki insanların yaşadıkları bir Kürdistan adına, bir Kürdilik adına ödedikleri bedellere rağmen onların durumlarının gündeminde olmayışı, onlar da başka bir kanaldan gerçeği sorgulamaya, hakikate gitme yolculuğunu başlatıyor. Bu noktada dergiyle ile çok e, önemli ve çok sıkı bir e, bağları var. Evet. Hem dergiyi talep etme, hem dergiyle yani bir şekilde irtibatta olma, yani mektupla, e, bir şekilde iki, iki satır da olsa yazıp desteklerini bildirme ve bunlar çoğu dediğimiz gibi özellikle PKK'nin üst düzey kadroları yani cezaevlerindeki. Böyle de bir gerçek var. Böyle bir gerçeğe rağmen biraz daha aşağı indiğimizde işte mekeme dergi giremiyor böyle bir çelişki söz konusu. Evet, evet, evet. Üçüncü sayıda Sami Gödendan e, Abdullah Hocalı'nın anarşizm siyaseti üzerine yazdığı yazı da baya bir olay oldu zannedersem. Bir tartışma çıkarttı. Buna rağmen bir e, istek ve eleştirel bir yönden gelse de bu yorumun bir istek ve bunu duyma isteği olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Yani Kürt mücadelesi içindeki değişik aktörlerin e, bunu önemsediğini, bu eleştirileri önemsediğini söyleyebiliriz herhalde. Evet ama bu yani bu meselelerin çok fazla yani e, mesela evet doğru söylüyorsunuz deniyor ama işte açık alanda bunu konuşmaya gerek yok gibisine denk gelecek bir takım yaklaşımlar var. Evet. Yani bu yazıyla ilgili biz bir takım sonuçlar elde ettik. Bir takım da e, sonuçlara ulaştık. Yani bir takım küçük bedeller de ödedik. Ben işte ANEFE'de çalışıyor olmam itibariyle birazcık bu duruma muhatap oldum. Yani konuşulduğu zaman, bu mevzu konuşulduğu zaman e, yani yazı, Sami'nin yazısı ve derginin bu konudaki yaklaşımı noktasında bizim dile getirdiklerimiz konusunda e, ikna oluyorlar. Yani Öcalan'a yaklaşım mesela Sami'nin yazısındaki Öcalan'la ilgili durum. Bu konuda ikna oluyorlar. Ama öbür taraftan Öcalan üzerinden oluşturulmuş o mit meselesinin de sorgulanmaya açıldığı anda bir şekilde işin içine başka şeyler giriyor. Bunun içine rant giriyor. O yani onu sorgulamaya başladığında bir sürü taşın yerinden oynaması gerekiyor. Makul görseler bile, haklı görseler bile bu işin çok tartışılmaması gerektiği, çok bu bu taraflara çok vurulmaması yönünde bir takım telkinler var. Kaldı ki yani çok vurmaya yönelik bir girişimle doğrudur. Yani o yazıyı yazmamdaki temel amaç ya bu provokatif bir yazıydı. Çok bilerek <gülüyor> yaptım bunu. Temel ee, argümanları sayıyorsun eleştirmeni. Yani, çok pro provokatif bir yazıydı. Bir yazıydı. Evet, evet. Yani zaten kendisinin anarşizmle ilişkin e, tespitlerini ben çok derme çatma buldum. Yani doğrudayız. Evet, ya yani, evet. Türk devletine, Türk siyasetine sömürgeci güçlerine ilişkin ya şimdi deminden beri yani biraz garip bulduğum durum oldu Kürt, hep Kürt hareketini falan filan konuştuk ya yani Türk devletine ilişkin zaten yani ben konuşmaya gerek bile yani zaten yani ortalama herkes bunu yani Türk devletinin ne yaptığını, onun sömürgeci güçlerinin ne haltlar yediğini hı hı. rahatlıkla teslim edebilir. Yani ben Aynen. konuşmak bile istemiyorum. Yani şimdi oraya girersek ya yani inanın bizim saatlerimizi alır Türk devletinin o sömürgeci politikalarına ilişkin rahatsız. Zaten aramızı, yıllardır verilen mücadele. Yani, yani hiç, hiç oraya girmeyelim. Bu sadece dedi ki yani, daha kolaylaştırıcı olsun diye zaten bir şekilde bir akıştır bu mücadele devam ediyor edecek de hı hı. ama biz bu yolda yani peyken kızla yani moderniz bir hareket olması hasebiyle o Kemalist proje benzediğini düşündük çok ciddi handikaplar olduğunu. Hatta kötü bir kopyasının, etti. inşa yani Kemalizm'in kötü Küçeye, bir kopyasının uyarlanmış, Türkçe evet. bozuk bir biçine meal edilmiş. Yani bunun en e, somut örneklerinden bir tanesi Diyarbakır'daki Kırklar Dağı'nda TOK ile birlikte inşa edilecek olan projedir işte. Yani bizim aslında itirazımız en somut noktalarda başlıyor. Yani Kırklar Dağı Diyarbakır'da Kırık kültürünün e, simgesidir, merkezidir ve, çok, ve çok, çok değerli bir yerdir yani. Bir Diyarbakır anlamında, e, kırklar çok Kırklar'da önemli bir yerdir, bir yerdir. ve e, işte BDP'li belediye, Diyarbakır büyükşehir Belediyesi'nin Tokyo ile yaptığı anlaşma oraya bir toplu konut inşa ediyor. Kimler oturacak orada? Orada oluşturma evet oluşturmak. Tırmanış kürtü ortasında ortasını. Evet, yani bir takım e, orta sınıf. E, aktörleri, müteahhitler, e, bir takım siyasi koltuklara sahip figürler. Orada onlar oturacak. Hatta kimlerin oturacağı belli. Kimlerin oradan henüz inşa edilmemiş olmasına rağmen, başlamamış olmasına rağmen kimlerin şu anda orada ev sahibi olduğunu da biliyoruz. burada. Şimdi bir şey eklemek istiyorum. Ee, yani Diyarbakır merkezli kürt siyaseti sizin de hatırlayacağınız üzere ...devlete çağrıda... ...dediler ki yani biz... ...işte sizin el... ...sıkışabileceğiniz son kuşağız. Yani böyle bir... Yani ...şimdi bu beyanla ilgili... E, Ağustos gazetesi bize bir soru sordu... ...ya siz ne düşünüyorsunuz El sıkışabileceğiniz dedi, son kuşağız. Yani el sıkışabileceğiniz, anlaşabileceğiniz son kuşağız... ...bizden sonraki kuşak çok tehlikeli. Çözümü konuşabilme anlamında. Baldırı çıplakları kastediyor herhalde. Müksüzlüğe dayalı baldırı çıplak... ...isyan hareketini kastetti herhalde... Yani Kürt siyasetin orta sınıf Sözcüleri sanırım bunu kastediler Biz bu soruyu biraz tabi eğip Büktük yani cevabımıza Dedik ki e, Yani aslında olan endişesi Ya gelin bu baldırı çıplaklar Bu işe el koymadan biz kendi aramızda Bitirelim bu işi Ya gelin el sıkışalım bu sorunu çözdün Çünkü orada bir Orta sınıf panik ideolojisi Devreye giriyor orta sınıf Siyaseti bir panik siyasetidir Panik ideolojisidir yani işte Serahattin Demirtaş'ın, Fırat Anlı'nın, Bay Demir'in e, bu kadar can havliyle Türk devletine bu çağrıda bulunması bana çok manidar geliyor. E, Diyarbakır'da çok yani fena biçimde sadece Diyarbakır'da değil yani Kürt hareketinin çok belirginleştiği artık neredeyse proto devlet pratiği haline geldiği yerlerde, merkezlerde e, yani çok bir biçimde orta sınıf orta sınıf teselliliyor. Diğer vakıfta hamravat evleri, işte <gülüyor> Dicle Kent, Kırklar Dağı'nı yıkıp işte bilmem ne karın arisini inşa etme projelerini. Bayrak tarlarla, bayrak akşama kadar diyal ulaştıkları, küfürleştikleri işte bayrak tarlarla şeyleriyle protokol imzalayan orta sınıfı kastediyorum. Yani bu bir yerde bir şeye ne kadar vurgu varsa orada sakınılması gereken bir şey olduğunu düşünmüşümdür hep ben. Yani işte ekoloji sözcüğüne, sınıf vurgusuna, demokrasi sözcüğüne Türkiye'de yani herhalde Kürt hareket kadar vurgu yapan hiçbir şey yoktur. Ama ya sanırım bir yerde ne kadar vurgu varsa onun eksikliği o kadar da vardır. Yani akşama kadar Hasan Kev deyip yani maalesef üzülerek şu an söylüyorum başımızı şişirdiler. Muzur diye başımızı şişirdiler ama yani kıtlar da hikayesi bir fiyaskodur. Yani o isyanları, o devasa öfkelerini PKK yoluyla bir yani nümayşa dönüştürebileceğini o düşünen o alt sınıfın isyankar, o asi e, insanların gençlerinin. Yani bu öfkelerin ne kadar anlamsız saçma sapan bir mecraya akitildiğinin göstergesidir. Bunu çok vahim buluyoruz. Bunu çok vahim buluyoruz. Yani burada Hasan Kevf demişken mesela şöyle bir durum söz konusu. Kürtlerin baraj meselesiyle ilgili, siyasi baraj, seçim barajı ile ilgili mücadeleleri, parlamenterizm üzerindeki uğraşları. Bizim iddiamız şu, kü yani Kürtlerin şu anda uğraşacakları baraj yüzde on seçim barajı değil, işte Hasan Kevf'e yapılan baraj. Munzur'a yapılan baraj. Öncelikle yani işte Kırklar Dağı'ndaki TOKİ'nin meselesi. Çünkü barajı yapan da TOKİ. Ama maalesef Toki hedef sapma ne balı olduğu da Evet. Çok belli hedef saptırılma durumu söz konusu. Yani bir baraj adı altında sadece biz günlük hayatımızda seçim barajını konuşabiliyoruz. Ama orada bir doğa katlediliyor ve Kırklarda yaşamı var eden doğadır, dildir. Dil yaşamı var ediyor. Orada bir doğa gittiği zaman dilin bir bütünü gidiyor. Yani bir vadi düşünün Kürtler'de. Her vadinin, her vadideki her derenin, her deredeki her ağacın, her ağacın altındaki her taşın bir öyküsü vardır, bir ismi vardır. Dil buradan oluşuyor. Barajı koyduğun zaman komple bir vadi gitti ve bir dil gitti. Evet. Ama biz seçim barajını konuşuyoruz. Yani aslında çok somut hayati bir takım kaygılardan ortaya çıktığını genelleyeceğim ama kişi kareşin böyle kaygılardan ortaya çıktığını ve böyle kaygıları taşıyan insanları bir araya getirdiğini söylemekte bir sakınca yok. Temelde şimdi, pratikte şimdi esasında gördüğümüz. İşte anarşizm biraz da yani yani sağ olsunlar diyeyim. marksistlerin de Göstereyim götür, abi götür. Marxistlerin de hummalı monin çalışmaları neticesinde zaten Türkiye'de dolaşma çok çarpık bir biçimde girdiğini düşünmekteyiz. Hı. Hele hele bunun Kürdistan'daki tezahürlerini hiç sormayın. Yani şimdi yani işte Türkiye'de anarşizm bir orta sınıf lümpen gevezeliği olarak anlaşılırken anarşizm Kürdistan'da yani bir küfürle iştigal <gülüyor> bir şey var anlamı var. Yani nerede? Şimdi komik bir şey anlatayım. Burada, burada da çok farklı değil aslında. <gülüyor> yani politik yani bir ortamdaydık. An'da. Biraz konuştuk falan arkadaşlarla. Dile Yasami sen ne düşünüyorsun? sen Yani sen ideolojik bakışın ne falan? Dedim arkadaşlar ben anarşistim. Hepsi öyle ayak altı. <gülüyor> öyle demeli. Sen estağfurullah ya. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani şimdi hal buyken biz ve işimiz çok güzel yani. böyle. Şimdi küftelerde ben motomot çeviren güzel bir şey var. Güzel bir şey var. Diyor hem, hem deri bun hem mizgefti bun. Yani hem kiliseden olmuşuz hem camiden. Yani. <gülüyor> evet e, kiji Kareş'le hafta sonu yaptığımız söyleşinin ilk kısmını dinlettik size. E, Van'da çıkan anarşist an, anti otoriter dergi kiji Kareş'in kara kargının... E, bu söyleşinin devamını ikinci bölümünü bu hafta içinde yayınlayacağız. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41